Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim Ümit Şahin Ben de Ömer Madra ve Destekçimiz Efkan Solmaz'a teşekkür ediyoruz Evet Açık Yeşil'de tabii ki Taksim Gezi Parkı direnişinden başka herhangi bir konu yok. Daha doğrusu ben herhangi bir başka bir şey takip etmediğim için tabi evet. şu aralar Ama e... zaten pek çok şeyle de yakından bağlantılı dünyayla da evet. bağlantılı dünyadaki devrimci ve şey hareketlere. Büyük uyanış ve ayaklanma hareketlerinin bir e, eklemlenen bir parçası da oldu. Çok önemli yani. Evet özellikle de dün çok kritik bir e, gündü. Dün e, birkaç gündür biraz daha e, Taksim ve çevresine e, polis girmemesi nedeniyle e, nasıl diyelim daha e, sakin ve barışçı bir şekilde giden birçok. E, Süreç ya da gösteriler dün polisin müdahalesiyle durup dururken yaptığı müdahaleyle tekrar bir çıkmaza e, girmek üzere. Ama bugün sabah aldığımız haberlere göre Taksim Gezi Parkı gayet e, neşeliymiş. Şu anda temizlik e, yapılıyormuş, e, yağmura karşı önlemler alınıyormuş ve çöpler toplanıyormuş diye duydum evet. sabah en son arkadaşlardan. Biz de Sultan Özcan'la konuştuk nasılsınız dünkü korkunç olaylardan sonra dedik zımba gibiyim dedi. Evet. <gülüyor> Açıklama böyle. İktidar bizi böyle yapıyor. Enerji katıyor anlaşılan. Bu yağmur da tabi biraz havadaki gazları yere indirdiği için biraz temizliyor olabilir. Gerçi zaman zaman mesela parkta bir hava kuruyken tabi bir rüzgar çıkıyor. Bir gaz kokusu duyuluyor tabi o toprağa da silmiş durumda aslında evet. gaz. Yani hiç gaz falan atılmadığı halde zaman bile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 Şimdi ilk baştan beri 16. gündeiz değil mi bugün? Evet. 16. gündeiz ve ilk baştan beri geçen haftaki açık yeşilde de birazcık değindik. E, tabii durum en sıcak noktasındayken insan böyle çok fazla şey yapamıyor, analiz, derin analizlere falan giremiyor ama benim anlatmaya çalıştım ya da kendimce söylemeye çalıştığım önemli bir önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta var. Bu Direnişin ve ortaya çıkan bu bütün dünyadaki diğer işgal ve devrim hareketlerinin bir parçası haline gelen bu durumun çıkış noktasının gözden kaçmaması gerektiği sürekli kendi çapımda bunu vurgulamaya çalışıyorum. Dün de Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'nun İstanbul'da isyan başlığıyla düzenlediği bir açık oturum vardı Türkiye'de. Türkiye'den konuşmacılarla, Korhan Gümüş konuşmacılar arasındaydı. E, Rojda e, şeyden, antikapitalist Müslümanlardan ve e, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin es sözcüsü Sevil Turan konuşmacıydı. E, onu hatta canlı olarak da yayınladılar. E, i̇zleme şansımız oldu. Orada Sevil de vurguladı e, bu hareketin e, Türkiye'nin her yerindeki ekoloji hareketleriyle olan bağlantısını, e, bence de zaten bu işi anlamak için belki e, her şey bitip geriye dönüp bakıldığında e, en çok dikkati çekecek şeylerden bir tanesi e, neden ilk defa bir hareketin hani Zuccotti Parkı'nı saymazsak o sadece Wall Street'te bir park olduğu için e, parktı ama yani bu bu, bu, bu bir gerçek park bir park için. hareketi. Evet, yani. park hareketi gerçekten öyle. Neden parktan neden ağaçtan çıktı hani bu iki ağaç meselesi değil deyip duruyorlar ya bu aslında nasıl olup daha gerçekten bir iki ağaç meselesi oldu bunu analiz edebilmek bence sonrası için dünyanın her yerinde de benzer şeylerin yaşanabilme ihtimali açısından ee, ve Türkiye'de de aslında bundan sonrayı çok etkilediği için önemli diye düşünüyorum. Evet yani bu senin sözünü ettiğin Avrupa parlamentosunda da işte konuşulan bir mesele haline aldı bu bugünlerde. <gülüyor> Çünkü, Yarın da parlamento toplanıyormuş evet, galiba değil mi? Evet. Bu haberi verdik sabahleyin açık gazete içinde ee, ve hem e, Rojda Tekin'in hem de e, Sevil Tuğra'nın söylediklerini de kısaca e, naklettik ama Türk hükümetini insanlara nefes aldırmamakla e, suçluyor ve işte bütün bu HES, termik, altın madenleri, üçüncü köprü, kanal. Bu artık ekoloji değil demokrasi meselesi olduğunu söylüyor. Ve daha iyi bir yaşam tarzı adına İstanbul'un tarihsel dokusunu bozan bir tarz pazarlanıyor diyor Sevil Turan. Evet zaten burada söylememiz gereken şey bu ekoloji meselesiyle demokrasi meselesinin birbirinden ayrılamaz bir hale geldiği olsa gerek. Bu konuda geçen hafta. Ee, yo çok da geçen hafta değil 10 Haziran'da birkaç gün önce e, Biyanet'te Sinan Erensün e, ekososyalistlerden e, ekoloji kolektifinden Sinan Erensün çok güzel bir yazısı yayınlandı. Ben onu biraz e, okumak istiyorum çünkü gerçekten güzel özetliyor meselenin bu boyutunu. E, şöyle diyor Sinan Erensün Gezi Parkı direnişinin ilhamını yerelde aramak başlıklı yazısında. Gezi Parkı direnişinin ilk günlerinden itibaren Taksim'den yükselen eylem ve itiraz biçimi dünyanın başka coğrafyalarında yakın tarihlerde gerçekleşen ayaklanma ve gösterilerle karşılaştırıldı. Taksim ile tahrir arasında paralellikler kuruldu. Gezi işgali Wall Street işgal et hareketine benzetildi. Occupy Wall Street'e benzetildi. Polis şiddetine karşı yükselen militan ısrarcılığın Şilili öğrenci eylemlerini ve Yunan ayaklanmalarını andırdığı dillendirildi. Gezi işgalini 2011 küresel eylem yılı etki alanı içinde okumaya çalışmak elbette anlamsız değil. Karşılaştırılması yapılan kitlesel eylemlerin çoğu neoliberal politikalara ve bu politikaların uygulama yolunda otoriterleşme yönelimlerine karşıydı. Hemen hepsi kendiliğinden gelişmişti ve merkezi bir örgütlülükten yoksundu. Ancak bu benzerliklerin ötesinde Gezi Parkı direnişinin toplumsal ilham kaynağını sadece dışarıda aramak hem yöntem olarak hem de siyaseten yanlış olacaktır. Bu direnişin yerel ilham kaynakları var ve bunları şimdi düşünmek Gezi Parkı direnişi sonrası dönemin siyasetini örebilmek için şart. Direniş çadırları, direniş nöbetleri, dozerin önüne bedenin siper edilmesi, iş makinelerinin kullanılmaz hale getirilmesi, sosyal medyanın haberleşme ve organizasyon amaçlı kullanımı, mizahi muhalefet, özel mülkiyete açılan ortak kullanım alanlarının yeniden ortak kullanıma açılması ve kull kolluk kuvvetlerine pasif mukavemet. Türkiye, Gezi park eylemlerinin en temel protesto yöntemlerinden olan bu sivil itaatsizlik uygulamalarının aslında hiç de yabancısı değil. Taksim'e adeta ithal edilen edildiği e, farz edilen bu protesto yöntemlerini özellikle kırsal merkezli ekoloji hareketleri 2000'li yılların ortalarından beri sıklıkla başvuruyor. Bu yöntemlerin farklı veçelerini Muğla yuvarlak Çayınöbetinde, nöbetinde, Kastamonu Loç Vadisi'nde iş makinelerinin üstüne çıkan köylü kadınlarda, Trabzon Solaklı Vadisi direnişinde, 31 Mayıs 2011 Hopo olaylarında, Sinop Gerze Termik karşıtı harekette, Erzurum Aksu Vadisi HES karşıtı eylemlerinde, Artvin'in Maden karşıtı mücadelesinde, kısacası hemen hemen tüm yerel çevre hareketlerinde bulmak mümkün. Tarihçesi Occupy Wall Street ve o Arap Baharı'ndan daha eskiye dayanan bu eylem ve yöntemler ana akım medyada hak ettiği yeri bulamamış olsa da, Taksim meydanındaki görece tecrübeli ve politik aktivistlerce çok iyi biliniyor ve yakından takip ediliyor. Bu manasıyla Taksim direnişi yöntemleri açısından tamamen yeni değil toplumsal mücadele belleğinde büsbütün bir kesintiye değil, göreceli bir devamlılığa denk düşüyor. Yöntemsel, yöntemsel benzerliğin ötesinde gezi parkı direnişiyle yerel ekolojik mücadeleler içerik olarak da birbirlerine benziyorlar. Kırsal mücadelelerin HES, termik ve nükleer santral, maden, taş ocağı, çimento fabrikası gibi proje karşılıklarının ve dezik gezi direnişinin arka planında aslında çok basit bir süreç yatıyor. Müşterek alanların o veya bu şekilde ve çoğunlukla köyde kalkınma, kentte marka şehir yaratma adına sermayenin kullanımına tahsis edilmesi. Aslında sürecin bu ortaklığı eylemlerin diline de yansıyor. Bu bağlamda yaşam alanı kelimesinin ve yaşam alanlarımızı savunuyor sloganının hem yerel ekoloji mücadelelerince hem de gezi parkı sürecinde sıklıkla kullanılıyor olması bir tesadüf değil. Dolayısıyla Taksim dayanışmasının taleplerini sıralarken HES mücadeleleri başta olmak üzere farklı ekolojik mücadelelere atıfta bulunulmasını, hadde aşan bir dayatma ya da yüksek bir pazarlık eşiği oluşturma çabasından ziyade Gezi Hareketi'nin toplumsal arka planına bir saygı duruşu olarak okumakta yarar var. Türkiye'de toplumsal mücadelenin son 10 yılını takip edenler, yükselişte olan iki ana muhalefet aksının Kürt siyasal hareketini bir kenara bırakacak olursak, kentsel ve kırsal dönüşüm karşıtı hareketler olduğunu altını çizmekte zorlanmazlar. Her iki hareket de aslında neoliberal politikaların yarattığı bölüşüm sorunlarına ve ekolojik yıkıma tepki olarak doğmuştur. Parti hiyerarşisini sevmez ve antikapitalist bir potansiyel taşır. Ancak bu iki mekansal muhalefet hareketi de tüm potansiyeline rağmen mahalle ve vadilerde yükselttiği sesi ortak bir siyaset diline çevirmeyi başarabilmiş, momentini sürekliliği olan bir muhalefet eksenine henüz dönüştürebilmiş değil. Bunun bir nedeni her mekan merkezli mücadelenin maruz kalabileceği, Mekandan güç alma, yerelde sıkışma, benzerlerle ortaklaşamama ve yerelde sönümlenme sıralaması ile özetleyebileceğimiz bir kısır döngü. Kent hareketleri ve kırsal temelli ekolojik mücadele bileşenleri aslında bu sorunun bir süredir farkındalar. Ancak birbirinden ayrık mücadeleleri özellikle kır ve kenti bir araya getirmenin kendi küçük cepçiklerinde devam eden mücadeleleri siyasal bir ufka taşıyabilmenin yolu bu mücadelelerin iç dinamiklerine zarar vermeden henüz bulunabilmiş değil. Kuşkusuz kırsal ve kentsel mücadeleler ile Gezi Parkı arasındaki ilişkiyi doğru nitelendirmek lazım. Örneğin kırsalda kolluk kuvvetlerinin varlığına rağmen çoğunlukla şirket ile yerel halk arasında devam eden mücadelenin Gezi'deki muhatabının bizatihi devlet ve ekonomik olduğu kadar sosyal alanında tanzim etmek isteyen hükümet olması, eylemlerin bu denli toplumsallaşmasına sebebiyet veren önemli bir fark. Dolayısıyla Gezi direnişini salt mekansal bir neoliberalizm eleştirisi olarak okumak bir yanılgı olacaktır. Bugün... E, Taksim meydanını sadece kişisel özgürlüklerinin tehdit altında gördüğü için dolduran insanlar da var. Üstelik Cehan Tuğalın belirttiği gibi bu insanların birçoğu neoliberalizmden faydalanıyor ya da en azından şikayet etmiyor olabilir. Ancak eğer gezi direnişinin farklı politik çevrelerce esir alınmasından ya da ehlileştirilip içinin boşaltılmasından endişe ediliyorsa, buna karşı durmanın tek yolu gezi sonrası siyaseti bugünden kurgulamaktan ve örgütlemekten geçer. Bu yeni dönemin metotlarını, konularını ve aktörlerini sıfırdan keşfetmeye de gerek yok kent mücadeleleri, kırsal hareketler şimdiden Gezi Parkı'nı doldurmaya dolduramayanlar Gezi'ye selam vermeye başladı. Gerekli olan bu mücadeleleri kurumsal siyasetin dar kapıcılığından uzak ama siyasi bir çizgide birleştirebilecek iradeyi, çabayı ve alçak gönüllüğü gösterebilmek. Sinan Eren Sü'nün iki gün önce anette çıkan Gezi Parkı direnişinin ilhamını yerelde aramak başlıklı yazısı bence çok önemli evet, noktalara evet. işaret ediyor ve gerçekten şu anda genelde gözden tamamen kaçırılan çok önemli bir bağlantıya işaret ediyor. O da Türkiye'de yıllardır devam eden yerel ekoloji mücadelelerinin bugün süren direnişin aslında altlığını oluşturuyor olması gerçeği. Evet çok önemli bir onu da açık radyo web sitesine alıntılayalım. Doğrusu gözde, gözümüzden kaçmış önemli bir yazı sen şimdi okuyunca bütün, bütün karar verdim ben de öyle olduğuna kanaat getirdim. E, aynı e, noktaya bugün e, kulis tarafı bu, e, başlığıyla yaptığı köşesinde Pelin Cengiz e, aynı zamanda programcımız da olan gazeteci Pelin Cengiz de değinmiş ve o da iktidar tarafına bakıyor meselenin. Gezi Parkı ve çevrecilik niye bu kadar iktidarı sinirlendirdi başbakan başta olmak üzere diye. Yani Gezi Parkı direnişinin başlamasından bu yana iktidar mensuplarının sık sık başvurduğu bir rakam oyunu var diyor. Yani iki bin 3 itibariyle 10 yıllık süreçte 2 milyar 800 bin adet fidan diktiklerini söylüyor. 2 milyar 800 milyon. 800 milyon, evet. Baş başbakan Erdoğan başta olmak üzere bu abartılı rakamı dillendiren Kore'ye vakit kaybetmeden kabinedeki bakanlar da dahil oldu. Başbakanın söylediği her söz, her durumda doğru kabul edildiğinden ve herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmadığından. Kabinedekiler bu ezberi tekrar etmekle kaldı. İşte dün de e, galiba Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği bu şey hangi 10 yılda bu kadar ağaç hangi planlama hangi lojistik hangi insan kaynağı ile kaç günde gerçekleştirilir bunu soran sorgulayan olmayınca düne kadar işte ben hesapladım onu. 10 on yılda saniyede dokuz ağaç yapıyor. Öyle mi? Evet. Yani 10 yıl boyunca, 2003-2013 arasında... Ama her saniye. <gülüyor> evet. Her saniyede. Hiç durmamak yani. kaydıyla saniyede dokuz ağaç dikmeleri gerekiyor. Zor. Yani kolay olmayabilir bu. Abartmış olduğunu söyleyebiliriz başbakan. Benimki, benimki basit bir matematik. Dün Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da... ...213 yıla ihtiyaç olduğunu söylüyordu bunu yapman, yapmak için. O daha bilimsel hesaplamış. Ben sadece aritmetik yaptım. <gülüyor> Ve robot çalışma halinde yani... Ee, yani birkaç dakika alıyor tabii bir ağaç dikmek. Onu hesap etmiş herkes. Şu kadar adam koysa. Neyse o hesabı da bırakıyorum. O yani kötü bir halkı yanılmaz senaryosu. On yıllık iktidar boyunca yaptıklarını rakamlarla anlatmayı seven bir hükümetin <gülüyor> ağaç meselesine ilişkin... ...gerçekleri bugüne kadar kendilerine saklayıp Gezi Parkı direnişi başlayınca açıklama ihtiyacı duyması da ayrıca ilginç diyor. Bu önemli bir nokta tabii bu da. En çevreci iktidar sizsiniz. Başbakan kendi tabiriyle madem çevrecinin daniskası... ...doğayı da en çok siz seviyorsunuz, en çok ağacı da hazır siz dikmişsiniz... ...biraz da kestiklerinizden ve kesmeye hazırlandıklarınızdan bahsedelim mi demiş... ...ve bir bilanço çıkartmış Cengiz, ben Cengiz ki... ...hakikaten e, müthiş yani milyarlarca ağaç dikmiş olmanız... ...size yapmak istediğiniz uyduruk topçu kışlası için... ...gezi parkındaki ağaçları kesme hakkı vermiyor... ...HES'ler, maden ocakları, turizm tesisleri, fabrikalar için ağaçlar kesilirken... Buna göz yumanda siz değil, miydi, di, değil miydiniz diye bir soru. İkinci soru, orman vasfını yitirmiş arazi diye nitelendirdiğiniz ve 2B yasasına dahil ettiğiniz araziler kendi kendine mi orman vasfını yitirmiş diyor. Ee, şimdilik görüşmesi ertelenen mecliste e, bu tabiatı ve biyot koruma yasasıyla bu üçüncü husus ormanları kıyıları... Sit alanlarını satarak özel mülk haline getirilmesine, imara açılmasına hazırlanan hangi iktidar diye sormuş. Dördüncüsü, yeni dördüncü grup yani yeni orman işgallerine yol açacak üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul gibi ÇED'den muaf tutulmuş çevresel etki değerlendirmeden dev projelerle gözünü kırpmadan yüz binlerce ağacın kesilmesine karar verenler kim? Bir de bu dört husus önemli gerçekten. Bir de hükümetin anlamadığı ya da anlamak istemediği şey şöyle özetlenebilir diyor Cengiz. Kesilen bir ağacın karşılığı rastgele dikilmiş bir ağaç olmuyor. Bu gerçekten de çeşitli bakanlarda, Orman ve Su İşleri Bakanı'nda da, Enerji Bakanı'nda da, Başbakan'ında da sık sık rastladığımız bir şey böyle ama onun yerine ağaç dikiyor başka tarafta diye. İşte şey gibi bir şey bu. Bu Roboski'de Uludere'de 33 kişi öldürüldü. Yani ondan sonra üç çocuk kampanyası açarsınız ve yenilerini yaparsınız. Evet, zaten o da kapandı robos biliyorsun Hı -hı. bugün Bitti. yani bu, bu böyle bir canı yani can sonuçta değil mi bu ağaçlar ve canı e, bir aritmetik meselesi haline getiriyorlar sayısallaştırıyorlar e şu kadar öldürürsek bu kadar da doğar canım yani deyip burada nerede hak insan hakları doğa hakları falan bu, bu tabii bu söylem üzerine tez yazılır yani. Evet evet Ta taşınabilir ağaç gibi de literatüre kavramlar da yerleştiriliyor. İnsanın aklına tekerlekmiş falan böyle pretaporte şeyler geliyor. Neyse ee, yani diyor ki üstelik otoyol kenarına yani İstanbul'un merkezindeki ha şöyle diyor. Yani otoyol kenarlarına röfüjlere diktiğiniz ağaçlar orada bir ekosistem yaratmaz. Burada bir yaşam alanı oluşturmaz. Bu yapılana olsa olsa sadece... ...peyzaj düzenlemesi denir... ...İstanbul'un merkezindeki bir parkın ağaçlarını kesip... ...başka kentlere ağaç dikmekle ağaçlandırma çalışması falan yapmış olmuyorsunuz. Üstelik otoyol kenarına diktiğiniz ağaçların... ...kentte yaşayanların günlük yaşamlarında ihtiyaç duyduğu... ...yeşil alan gereksinimini karşılamaya yönelik olması da beklenemez. İşte tam bu tür yanılgılar sebebiyle... ...Gezi Parkı'na yapılacak proje her ne olursa olsun... Zaten onlar da ne yapacağını bilmiyor. Parkın park kimliğini kaybedeceği gerçeği görülmek istenmiyor. Bence bu noktanın altının çizilmesi de çok yerinde olmuş. Bu noktada şunu sormak isterim diyor. Madem ağaca doğaya bu kadar düşkünsünüz... ...neden İstanbul dünyanın en havası kirli şehirlerinden biri? Neden yeterince ormanı parkı yeşil alanı yok? Neden kıyılardan denize giremiyoruz? Dev bir şantiyeye dönen İstanbul'u neden? Daha da göç almasına sebep olacak projeler yığını haline getiriyorsunuz. Kentin siluetini ve dokusunu bozan projelerle İstanbul'u yeterince çirkinleştirdiğiniz yetmedi mi diye. Bir de bu meselenin etik ve estetik tartışması boyutuna da taşımış. Yani bütün o asıl çevreciiz temalı konuşmalar okulların çevre kolundan hallice biz çok ağaç diktik çıkışları. Aslında olup bitenler karşısındaki acziyetin resmi gibi çevrecilik öyle otoban kenarlarına, AVM bahçelerine sadece tek tek ağaç dikmekten ibaret bir şey değildir. Sahip olduğunuz doğal varlıkları korumakla işte biraz önce söylediğin gibi canları zarar görmelerine neden olacak sebepleri bertaraf etmekle başlar. Nedense biz sizin diktiğinizi iddia ettiğiniz ağaçlara değil de Türkiye'nin dört bir yanına dikilen biçimsiz toplu konutlara, gökdelenlere, alışveriş merkezlerine tanıklık ediyoruz. Zaten biz size ağaç dikmeyin de demiyoruz. Dikin ama siy siyasetinize gündem yaratmak için değil, hobi olarak dikin diye de bitirmiş. Zaten e, çevreciliği e, koruma, yani çevrecilik nereden çıkmıştır? Korumaktan çıkmıştır yani var olanı korumaktan. Var olan ormanları, var olan vadileri, dereleri, doğal yaşam alanlarını korumaktan çıkmıştır. Bunların anlayışı, dün Hüseyin Çelik'i dinlediniz mi bilmiyorum. Hüseyin Çelik bir konuşmasında, efendim bunlar dedi sadece Gezi Parkı'ndaki kışlaya karşı değiller ki dedi. Bunlar dedi 3. Köprü'ye de karşı, bunlar Kanal İstanbul'a da karşı, bunlar nükleer santral'e de karşı. Bunların hepsini açık açık söyledi. Bunlar dedi Türkiye'nin kalkınmasına ve büyümesine iste, istemeyen, ...çevrelerdir, odaklardır dedi. Şimdi bence çok doğru bir tespit yapıyor aslında. Kim ee, bu? Hüseyin Çelik. Hüseyin Çelik başbakan. Ne iş e, yapıyor? Milletvekili diyebiliyorum ben, bakan. Bakan değil mi? Hükümet, evet, hükümet sözcüsü. Hükümet ee, sözcüsü. Bunu açık açık söyledi. Bence doğru okuyor meseleyi. Yani. Bunlar dediği kim peki? Bunlar bakan. dediği çapulcular ya da işte marjinal gruplar oluyor herhalde... ...onların diline göre. Eee ve bunun karşısına çok e, zavallı bir ağaç dikme söylemi çıkartıyorlar. Yani bunun da farkındalar ama. Yani bunun karşısına insanları kendilerine ne derse e, ne derlerse desinler inanacak olan insanları ikna edebileceklerini umarak bütün bunların karşısına bu Kanal İstanbulların falan karşısına otobanın kenarına ağaç dikimi çıkartıyor. Şimdi bunun çevrecilik olmadığını Türkiye'deki herkes anlar. Yani ben bu Perin Cengiz tam böyle bir susam sokağı şeklinde açıklamış sağ olsun. Yani ama Türkiye'deki hiç kimsenin de bunu yiyeceğini ben sanmıyorum. Bence de öyle. Ağaç dikmekle yani, işte falan, evet. Ağaç yani... dikmekle işte falan bunun bir alakası olmadığını, bunun gerçekten bence şunu belki erken bu tespitleri yapmak için ama önümüzdeki dönemde bu tespitleri yapacağız. Dünyada bütün bu işte sayılan okupay hareketleri. Yunanistan, İspanya, Öfkeliler falan filan bütün bunların hepsini ve bizim gezi parkı denişimizi bir yana koy bir araya koyduğumuzda e, doğrudan doğruya anti kalkınmacı bir e, hüviyet taşıyan tek hareketin e, ne olursa olsun bu hareket olduğunu göreceğiz ve bu bir yeni bir başlangıç noktasıdır. Yani sonuçta diğer hareketler özellikle Yunanistan benzeri hareketler ekonomik kriz yani ekonomik taleplerden daha Fazla gelir daha fazla refah çok basitleştiriyorum tabii eşitlik talebi falan ama yani biraz daha klasik ekonomik taleplerle bağlantılı kabul edilebilir eşitlik vesaire. Evet. Halbuki burada istemiyoruz kardeşim daha fazla büyümek diyen bir hareket var. Hadi. Ve Sinan'ın evet. Eren Sünün'ünde belirttiği gibi bu geleneğin bir devamı bu. Yani bu, bunun tek benzetebileceğim şey e, Stuttgart'taki Gardrenişi. işi. Almanya'daki benziyor ama o da tabii bütün ülkeye yayılan hükümet karşıtı gösterilere dönüşmemişti. Yani bu bu dünya çapında önem taşıyan evet, yani ilk, Cezi, belki de. ilk bence de öyle düşünüyorum ve çok önemli. Yani yakında İstanbul'da dünyadaki bütün bu iklim değişikliği belası yeryüzünün bütün canlıların önündeki en büyük en yakın tehlike iklim değişikliği malum bunun tartışması kalmadı. Yakında Global Power Shift adı altında dünyanın önde gelen iklim mücadelecileri. ne güzel denk geldi değil mi? İklim mücadelecileri burada oluyorlar. 500 belki de bin hatırlamıyorum evet. sayısını. Açık Radyo'nun da aralarında bulunduğu önemli bir destek de var burada yansıtacağız. İşte orada bu vurguyunun hararetle yani Gezi Parkı'nın aslında bir... Ekolojik temelli dünya çapında bir isyanın belki de dünyadaki ilk temeli olduğunu göstermek çok iyi olur. Çünkü buraya katılan e, iklimciler, iklim mücadeleci, Aktivistler. aktivistleri ülkelerine döndüğü zaman bu gezi e, örnek olay olarak evet. anlatma fırsatını bulacaklar. İnşallah ben de bir konuşma yapma fırsatı bulursam bunları da ...anlatmayı düşünüyorum... ...yani anlatabilmeyi... ...elimden geldiği ölçüde... Ee, ...yani tarihi bir an... ...yaşıyoruz ama bu sadece ulusal değil... ...global Üresel ve şey. hatta... ...gezegen düzeyinde... Ee, ...tarihin en önemli kırılma... ...anlarından biri denk geldi. Yani... Ben hiç bunu hiç abartılı bulmuyorum... ...bu tabii. yorumu. Kesinlikle öyle olduğunu... ...düşünüyorum ee, ve bunu... ...şu anda içinde yaşadığımız için... ...tabii görmemiz mümkün değil yani ortada bir... Ee, bu doğayı korumak için e, bu kalkınma, saldırgan kalkınmacılığa karşı çıkmak için e, başlayan bu hareket e, hiç de o hattan ayrılmadan yani bir yerden bir yere geçmedi oydu sonra bu oldu değil bu hattan hiç ayrılmadan. E, otoriter bir yönetime karşı başkaldırıya ve hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Evet, bu, bu... Dolayısıyla bu ikisi birbirinden ayrılamayan bir şeyler. Zaten otoriter bir yönetim anlayışı, antidemokratik bir hükümet, e, diktatörlüğe giden bir rejim olmasaydı bu kadar saldırgan, bu kadar halkın e, karşı çıkmalarını göz, göz ardı eden e, bir ekonomik büyüme anlayışı da yürütemezdi. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz bir ikili. O yüzden de bugün bu şey, e, bu hareket bir hükümet karşı harekete dönüştü. Dünya, dünya çapında da sonuçları olabilir. Evet. E, olabilir tabii çok çok erken konuşmak için. Ama e, bir de... Ama bunu gözden kaçırmamak e, lazım şimdiden. Asla kaçırmamak lazım. Bir de ufacık bir şey ama önemli görünen bir noktayı ilave edeyim. Dün de söyleme fırsatı buldum ilk defa programı da taşırdık ama... Burada muhalefetin de bu açıya sahip olamamasının çok büyük bir problem yarattığını söylemeliyiz. Yani bu şimdi evet, daha önce Gezi Parkı'nın önemini katiyen de bu ekolojik temeli bu şimdi konuştuklarımızı daha önce konuştuklarımızı asla göremiyor. Ve o yüzden de başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere çok büyük bir köklü dönüşüme ihtiyaç duyduğunu ve bunu da gezi parka eylemlerinden hareketlendirmesi gerektiğini yani evet. en azından bizim bunu zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Gelecek hafta herhalde aynı konuyu konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık yeşil.